Meccan aşama 31. ölümünden 3 gün sonra, karısı Kadija, Tanrı ondan memnun olsun, öldü, bu yüzden peygamberin üzüntüsü parçaları için yoğunlaştı ve üzüntü yılı olarak adlandırıldı.